Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu vesselamu ala mella nebiyye ba'deh. Muhterem kardeşlerim, İmam Siri rahmetullahi aleyh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü anlatmaya devam ediyor. Onun merhametinden, onun aşkından, onun ahlakından bahsetti. O merhamete sahip olan kim yanına geliyorsa, elini açıyorsa, Onlara mutlaka bir şeyler verdi. Eğer yanında verecek bir şeyler yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam İbte aleyye, git benim adıma satın al buyurdu. Sonra bir şeylere sahip olduğumda, malik olduğumda senin adına onu öderim buyurdular. Göz yaşı döktüler, yeri geldi sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlığın acısını, ızdırabını yüreğinde taşıdı. Yani Hira'dan, Mekke'den, Medine'den insanlığa baktılar. Kız çocuklarına baktılar, diri diri gömülen kız çocuklarına. Pazarlara baktılar, orada alın teri sömürülen insanlığa baktılar. Onların acılarını yüreğinde hisseden bir peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan baktığınız zaman bu peygamber küfrün karşısında durabilir mi? Böyle bir peygamberin şecaatı olabilir mi? Böyle bir peygamber Ebu Leheb'lere, Ebu Cehillere hayır diyebilir mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mültezimin olduğu yere geliyor. Efendimiz Aleyhisselam orada ağlıyorlar. Hazreti Ömer Radıyallahu anh Efendimiz o da ağlıyor. Mübarek eliyle Hazreti Ömer'in omuzuna tutunca Ömer radıyallahu an geri dönüyor. Kim omuzuma tutan, beni bu halden alıkoyan diye bakıyor ki Efendimiz aleyhisselam o da ağlıyor. İbki ya Umar, ibki hunâ tuskabul abarat. Ağla Ömer, ağla. Burada gözyaşı dök Ömer. Burada gözyaşlarıyla günahlar da düşer. Orada ağlayan Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimiz var. Peki onun şecati nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın vakarı nedir? Müminler, Müslümanlar yani ayaklarını yere koyarken acaba orada bir karınca var mı? Eğer buradaki karıncayı incitirsem, öldürürsem Allah Teala bana bunun hesabını sorar mı? Allah Teala bizi o zaviyeden, o cihetten baktığınız zaman bir rikkati, bir letafeti, bir merhameti anlatıyor. İşte o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küfür onun üzerine geldiğinde ya da yalnız başına olduğunda durduğunda şecaati vakarı nedir? Ona dair bir beyit getiriyor. İmam Buziri rahmetullahi aleyhi diyor ki Kânnehu, who is a person in His Majesty, in an army when he meets him, and in peace. Mawlai, salli wa sallim daiman, abadan, ala habibi, kakhir al-akli Peygamber sallallahu o yalnız başına iken fi celaletihi min celaletihi öyle de var. Min ecli celaletihi yani azametinden celalinden fi askerin bir ordunun içinde gibidir. Hayne telkahu sen ona mulaka olduğunda. O talkahu onun e, mef'ûlü o hu zamirinden ve hu fardun bu cümle haldir. Yani sen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o yalnız başınayken mülakı olduğunda Efendimiz Aleyhisselam Medine'de bir sokakta dolaşıyor. Ya da Mescid-i Nebevi'ye geldiniz orada bir gece vaktinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz kılıyor. Ya da sokaklardan bir tanesinde Allah Resulü Aleyhisselam dolaşıyor. Evindeler bir köşedeler. Hînetel <gülüyor> kâhû sen ona mülakı olduğun zaman onun azametinden peygamber Aleyhisselatu vesselamı sanki fi askerin bir ordunun içinde görürsün ve fi haşemi ya da mayiyetinin içinde etrafında büyük bir ordu var onun iki dudağı arasından çıkacak emre bakıyorlar öyle zannedersin ne emrederse insanlar onu yerine getirecekler öyle düşünürsün ama bir ordunun içinde bir kumandan, bir devlet başkanı nasıl azametliyse o merhamete muhatap olan, o üstün ahlakın sahibi Peygamber aleyhisselam yalnız başına Medine sokaklarında yürürken işte o kadar azametli görünürdü. Kafirlerin karşısında Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar azametli görünürdü merhameti, şefkati, bütün merhametleri toplasanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insan olarak, bir beşer olarak merhameti ne kadar yukarıya taşıdılar? Bütün peygamberlerin merhameti onun merhametine ulaşamaz. O kadar yükseğe çıkardılar. Ama o peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün bunlara nail, bütün bunlara muhatapken yalnız başında Kenarda, köşede, namaz kılarken onu görün, Efendimiz Aleyhisselam'ın o yalnız başına verdiği ihtişam, kafirlerin gözündeki azameti ordu komutanların, devlet başkanlarının azametinden çok daha büyüktür, çok daha ileri noktadadır. Kardeşlerim siyer kitaplarına baktığınız zaman, hadis kitaplarına baktığınız zaman Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın vakarına, azametine dair onlarca rivayet görürsünüz. Enes bin Malik Radıyallahu Anh Efendimiz rivayet ediyorlar, diyorlar ki Medine'deydik bir ses duyduk har rivayet ediyor. Herkes korktu, biz sese doğru gidiyorduk. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Talha'nın yavaş giden bir atı vardı. Allah Resulü Aleyhisselam ona bindiler, gittiler. Biz o sesin geldiği tarafa doğru gidiyorduk ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan geliyordu. Yalnız başına sokak lambaları yok etrafında muhafızlar da yok yalnız başına oradan geliyorlar buyurdular ki korkulacak bir şey yok la tekâfû mane itibariyle söylüyorum korkulacak bir şey yok buyurdu Aleyhisselatu vesselam yalnız başına gidiyor Medine-i Münevvere'de hep korku vardı acaba Gatafan kabilesi saldırır mı? başkaları gelirler mi? diye ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe bir ses duyuyor yalnız başına o sesin üzerine yürüyor. Yani imanı olan bir mümin bir Müslüman İslam Müslümanlar kuşatıldığı zaman bir yerlerde bir kuşatma varsa ellediğine kâlalehumunnas inennâse kad cemâu lekum fehşûhum fezâdahum îmânâ ve kâlû hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. İnsanlar diyorlar ki ellediğine kâlalehumunnas اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا İnsanlar sizin için toplandılar. Ordular toparladılar. Korkun onlardan diyorlar. Onların imanları artıyor. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ vekil. Allah bize yeter diyorlar. O ne muazzam, ne büyük bir vekildir diyorlar. Yani hayatın her anında, her noktasında Efendimiz Aleyhisselam o vakarı var. Yani o merhametin sahibi, o şefkatin sahibi, o gözünden yaş gelen, ibadet ederken, Kur'an-ı Kerim ayetlerini okurken ağlayan bir peygamber, ümmetini ağlamayı telkin eden bir peygamber ama yalnız başına öyle bir vakarı var ki Amerikan orduları, Rus orduları, İsrail orduları şu kadar hepsi bir yerde olsalar, yalnız başına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Vakarının yüz binde birine tekabül edemezler. Eğer aksi olsaydı dünya bütün siyasetini şeytan orduları adamları Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın ümmet kadrosunu çöketmek üzerine bütün siyasetlerini kurgulamazlardı. Gidin Birleşmiş Milletlere, Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e hepsinin ortak siyaseti Efendimiz Aleyhisselatu Vesselamın Ümmet yapısını çökertebilmek. O halde hala o sallallahu aleyhi ve sellem yalnız başına adıyla, Ahmet oluşuyla, Muhammed oluşuyla bütün küfür yobazlarını, Allah ve Resul düşmanlarını yalnız başına kendi aralarında birbirlerine düşman olsalar da Efendimizin korkusu aleyhisselamın korkusu onları aynı cephede topluyor. Amerika Çin birbirine düşman değil mi? Düşmanlar. Peki Doğu Türkistan'da 60 milyon Müslüman var. Eğer Amerika Çin'in düşmanıysa PKK'yı desteklediler. Niçin Çin'deki Müslümanlar desteklemiyorlar? Çünkü ikisi de kapitalist. Yani her ne kadar biri Mao'nun yolunda yürüyor olsa da esasında ikisin de kapitalizma çatısı altında şeytan idare ediyor. İkisinin de ortak düşmanı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nizamı. Ama biz Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın nizamına, onun buyruklarına teslim olur. asab ı kiram gibi İslam'a ittiba edersek, Huneyn'de Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın öğrencileri dağılmışlardı. Sahabe-i kiram dağıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakanlar Mekke'ye kadar ulaşmışlardı. Allah Resulü Aleyhisselam ashab-ı kiramdan 20'ye ulaşmıyordu sayıları. Onlarla beraber düşman menzilinde kalmışlardı. Sallallahu aleyhi ve sellem orada yalnız başına buyuruyorlardı ki Enen nebiyyü la ene enebunu abdil muttalib. Ben Allah'ın peygamberiyim. Enen nebiyyü la kezib. Bunda nokta kadar şüphe yok. Enin Nabi yulak edip, ene bunu Abdul Muttalib ben Abdul Mutalib'in oğluyum, onun torunu Muhammed Aleyhisselam'ım. Ya Maşar el Ansar, ey Ansar, ey Muhacir, nerdesiniz buyurdular? Asab kiram efendilerimiz dağılmışlardı. Efendimiz Ali Selat bu buyruğunu cesaretini, şecaatini gördüğü zaman toparlandılar. Ölü adamlar. Öyle dervişler görürsünüz ordular dağılır Muhaçta Kosova'da onlar meydan yerine çıkarlar onların ellerinde tesbihleri üzerlerinde cübbeleri sarıkları vardır İnsanlar onları böyle ancak kendilerini koruyabilir öyle zannederler Dünyadadırlar suretleriyle insanların içinde yaşıyorlar ama hakikatleriyle Allah Azze ve Celle ile beraberler Ordular dağıldığı zaman onlar meydan yerine yürürler Onlarla on bin kişilik orduları dağıtırlar Efendimiz Aleyhisselam'ın ruh köküne bağlanmak Ordular dağılıyor On iki bin Peygamber Aleyhisselam gören, dünya gözüyle gören tam 12 bin sahabi dağılıyorlar. Meydan yerinde, havazin kablesinin oklarının geldiği menzilde dimdik ayakta duran, enen nebiyyü la kezib diyen Peygamber Aleyhisselam. Eğer bu ümmet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti, Allah Azze ve Celle'nin emaneti olan ümmetin yetimlerine Efendimiz Aleyhisselam merhametini, şefkatini gösterirse ümmetin kızlarının, kadınlarının çiğnenen iffetine karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hassasiyetini gösterirsek o yetimlere karşı öyle bir merhametin sahibiydi o merhameti kuşanmıştı Bağdat'ın, Şam'ın, Arakan'ın, Mısır'ın ve Doğu Türkistan'ın Yetimlerine biz aynı şefkati, aynı merhameti gösterebiliyorsak iftar sofralarında, geçen yıl Ramazan sofralarında, sahurda, iftarda Babasıyla beraber iftar yapan ama şimdi babası zindanda ya da şehit olan Ümmetin o evlatlarının, yavrularının acılarına yüreğimizde yer ayırabiliyorsak ve bunun gereğini yapabiliyorsak onları o zulümden acıdan kurtarmak için ev Müslümanlar yetmez mi? Bir asırdır uyuyorsunuz ayağa kalkma vakti gelmedi mi diye ümmeti sabah ezanlarıyla diriliş ezanlarıyla uyanmaya kıyama kıvama davet edersek o şecaatten bizim de payımız olacak. Biz de dağılmayın toparlanın ey Müslümanlar dediğimiz zaman koşacaklar. Yenden, Yemen'den, Kudüs'e doğru Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti yürüyecek kardeşlerim. Yani o cesaret, o şecaat kuşatıldığınız anlar, yalnız kaldığınız anlar medya, küfür yobazları üzerinize geliyorlar. Anadan, babadan, atadan tesilli İslam düşmanları vardır. Atadan tesilli Allah ve Resul düşmanları var. Onlar İslam dediğinizde, iman dediğinizde, Allah Resulü Aleyhisselam'ın nizamı dediğinizde, Müslüman gençleri, İslam'ın kızları, küfür yobazlarının izinden yürümeyin dediğiniz zaman koro halinde üzerinize gelecekler. En yani yanınızda olanlar korkacaklar. Artık bundan sonra bu ifadeleri söylemeyelim. Bu ayetleri okumayalım, tilavet etmeyelim diyecekler. Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Gözünüzün önünde duruyor. İlla tan suruhu fakat nasrhu Allah. İzd axrajuhu llediine kafaru. Tan yethnini ızd huma fil ghar. <gülüyor> İzd yikulu lıcahibhi. La tazan. İnnallah mağna. Allah Resulü Aleyhisselam'ı yerinden yurdundan çıkardılar. Onun ardından yürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselam bulacaklar, parçalayacaklar. Mağaraya kadar geliyorlar. Ayaklarını bastıkları yere başlarını eğip baksalar Efendimiz Aleyhisselam'ı görecekler Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimiz'de bir korku var kendi adına değil kendi namına değil Efendimiz Aleyhisselam adına bir korku var eğer Allah Resulü Aleyhisselam orada görseler bulsalar alsalar şehit edecekler peki ya Efendimiz Aleyhisselam şehit olursa Allah ve Resul davasını ondan sonra kim tebliğ edecek sana İslam'ı kim getirecekti? Bana kim getirecekti? Efendimiz adına, insanlığın kurtuluşu adına. Hazreti Ebubekir Efendimiz'de bir radıyallahu anla bir ürperti var. Allah Resulü Aleyhisselam mübarek elini omuzuna koyuyor ve buyuruyor ki: "Ma'dan nukebis neyin Allahu ta'ala sihuma. Ebubekir, sen Muhammed ile Abdullah'ın yetimiyle Ebu Bekir'i burada yalnız mı zannedersin? Ebu Bekir'le Muhammed Aleyhisselam'ın üçüncüsü Allah olunca kim durdurabilir, kim engel olabilir kardeşlerim? Efendimiz Aleyhisselam yetim malı deyince ayrı bir hassasiyeti vardı. Mekke-i Mükerreme'de yetimlerle alakalı nazil olan ayet kelimeler kerimeler var. Şefek kırakaba ara ait ellezî yukezibu bid-dîn fe zâlike ellezî yed'u fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerden o kadar etkilenmişlerdi ki o kadar onların tesirinde kaldılar nerede bir yetim hakkı varsa kalkıp efendimiz oraya gidiyorlardı çiğnenen bir mal varsa onun hakkının hesabını soruyorlardı bir yetim çocuk Ebu Cehil onun vasisi Çocuk gidiyor Vasisi olan Ebu Cehil'den Babasından kalan malı istiyor Ebu Cehil inkar ediyor Sonra Darun Nedve'ye gidiyor çocuk Bu adam diyor babamdan kalan Malı bana vermiyor Gasp etti babamın malını Onlar da alay ediyorlar Diyorlar ki şurada ibadet eden Muhammed var Git ona söyle diyorlar Çocuk Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Sallallahu Aleyhi ve selleme derdini anlatınca kalkıyorlar. Ebu Cehil'in kapısına gidiyorlar. Ver diyor. Ver o yetim yavruların hakkını. Şu yetim çocuğun hakkını ver diyor. Ebu Cehil veriyor. Mekkeliler hayret içinde soruyorlar. Nasıl oldu diyor. Sanki böyle... Mızraklar bana doğrultulmuştu, öyle bir hal vardı. Vermekten başka bir çare yoktu. Yine İbn Hişam rivayet ediyor. Mekke'ye bir adam geliyor, devesini Ebu Cehil'e satıyor. Ebu Cehil parayı vermiyor, ödemiyor, geciktiriyor borcunu. Sonra Daru Nedve'ye gidiyor. Adam diyor ki vermiyor paramı. Onlar da alay ediyorlar, git diyorlar şurada ibadet eden Muhammed adında biri var. Ancak Ebu Cehil'den bunu o alır diyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a geliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu kalkıyor. Gidiyor Ebu Cehil'in kapısına diyor ki: "Ebu Cehil, kim kapıyı vuran? Ene Muhammedun. Ben Muhammed." diyor Sallallahu aleyhi ve sellem. "Ene Muhammedun, fakhrucu ilayye." Çık diyor, kapıyı aç. Ebu Cehil kapıyı açıyor. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem "A'ti hadha'r racul Bu adama hakkını ver diyor. Ebu Cehil veriyor. Adam gidiyor, diyorlar ki aldım mı aldım, nasıl aldım diyor. Hani sizin dediğiniz bir adam vardı ya, ona gittim diyorlar. Peki nasıl olur diyorlar, Ebu Cehil'e soruyorlar. Karşımda Muhammed'i görünce, Ene Muhammed'un fahruc ileyye deyince, kalbimde bir ürperti oluştu, bir korku. Vermek zorunda kaldım diyor. Eğer biz kardeşlerim, yetim malı noktasında ümmet olarak, Efendimiz Aleyhisselam gibi bir hassasiyetimiz olursa Vaeüllü yetama ama Ey Amerika Rusya zalimler yetimlere hakkını verin ayetin okuduğumuz zaman Ebu Cehil Mekke'de titremişti 1 milyar 800 milyon evleviyetle kafirleri zalimledi, titretecek ama intan surlah'a yansurkum Allah'ın dinine, Yetimlerin bugün bu halimizle hakkına, hukukuna sahip çıkar, onları korursak Allah Teala da bize o gücü, o devleti ihsan edecek inşallah. Evet Efendimiz Aleyhisselam o merhametin sahibiydi. Ama yalnız başına orduları sarsacak, dağıtacak bir şecaat, vakar Allah Azze ve Celle ona ihsan etmişti. كَاَنَّمَا اللُّءُلُ مَكْنُونُ fi سَدَفٍ مِنْ مَعْدِنَي مَنْتِقٍ مِنْهُ وَمُبْتَسَمِ مَوْلَا يَسَالِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَادًا عَلَى Efendimiz Aleyhisselam'ın şecaatinden bahsedince acaba o şecaat vakarın sahibinden masumlar da mazlumlar, müminler onlar da korkarlar mı? Hayır. O vakar, Efendimiz Aleyhisselam'ın orduları dağıtan cesareti, şecaati, küfür ordularına nispetlidir. Ama mazlumlar, masumlar, biçareler söz konusu olduğu zaman onun yüzünün inci mercan gibi parladığını görürsünüz. Burada bir teşbihi maklub var. Teşbihi maklub yani ca'ul müşebbihi müşebbehen bih. Müşebbihi müşebbeh yerine koyuyor. Daha fazla burada bir mübalağa var. Normalde bir şeyi bir şeye benzetirken diyorsunuz ki Ahmet Kel esedi, Ahmet aslan gibidir. Burada Ahmet'i aslana cesareti yönüyle benzetiyorsunuz. Ve ü şebeh nedir? Burada cesarettir. Ahmet'te mi cesaret daha fazla, aslanda mı? Aslanda daha fazla. O zaman Ahmet'i aslana benzetiyorsunuz. Burada ters bir teşbih var. Yani inci mercan mı daha fazla parıltar yoksa İnci mercanda mı daha fazla bir parlama vardır? Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzünde onun dişlerinde mi? İnci de mercanda belki daha fazladır. Ama burada inci mercanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne onun dişlerine benzetiyor. Teşbihi meklup var. Hani belagat kitaplarında Beda sabahu kenne ghurratuhu vechu'l-halifeti hīne yumtadahu şair halifeyi met ediyor diyor ki e, Beda sabahu sabah zahir oldu kenne ke ghurratuhu sanki o sabahın aydınlığı vechu'l-halifeti hīne yumtadah zaman e, halifenin yüzüne benziyor Halifenin yüzünde mi aydınlık daha fazladır? Yoksa sabahın doğuş anında mı? Sabahta da daha fazladır. Ama burada sabahı halifenin yüzüne benzetiyor. Teşbih-i maklub yapıyor. Burada da teşbih-i maklub var. Yani anlam daha zahir olsun diyor. Diyor ki, lu lu, Sanki inci el mahfuz olan, korunan o inci fî sadefin, sedefin içinde sarılan, korunan o inci min madineyi i minhu ve mubtesemi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebessüm ve söz madeni olan e, femi gibidir diyor. Allah Resulü aleyhisselam tebessümü, e, sözü nereden çıkıyor? Mübarek ağzından çıkıyor. Sanki o Sedefin içinde korunan, saklanan o inci Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güldüğünde ya da ifadeler mübarek ağzından çıktığında onun o haline benziyor. İncis sedefin, inci, e, sedefin içindeki inci efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın eee sözler, sözlerin zahir olduğu, çıkmış olduğu o mübarek ağzına, dişlerinin yapısına benziyor diye efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in güzelliğini bize anlatmaya çalışıyor. Bu bölümün son ifadesi, son beyti diyor ki: Latibe ya'dilu turban damm a'duma Tuba limunteşikin minhu ve multesemih. Mevlaya <gülüyor> salli ve sellim daimen abaden ala habibike khayril <gülüyor> khalqi kullihimi. Sahi hadis -i şerif, Ahmet bin Hanbeli Ebu Davud rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allaha اللّٰهَ حَرَّمْ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَا Allah Azze ve Celle yeryüzüne, toprağa, enbiyanın mübarek bedenlerini yemeyi haram kılmıştı. Sahih bir hadis. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمْ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَا Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı bağrında barındırmakla şerefyab olan Medine toprağından bahsediyor. Vefaul Vefa bi ahbaril Mustafa. Vefaul Vefa bi Mustafa orada efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme daha şöyle bir olay naklediliyor. Salahaddin Eyyubi'nin kumandanı, büyük kumandan, büyük devlet adamı, velayette belki en zirvelere ulaşan kahramanlardan birisi Nurettin Zengi Hazretleri bir gece rüyasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyada Muhammed Zengi, Nureddin Mahmud Zengi Hazretlerine ''En kizni min hâdeynir buyuruyor. ''Beni bu iki adamdan kurtar.'' Nureddin Zengi Hazretleri uykudan kalkıyor, uyanıyor, abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor, tekrar uyuyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam rüyasını teşrif ediyor. Enkidni min hadeyni evladı evladım Mahmud, beni bu iki adamdan kurtar. Üçüncü defa, üçüncü defa aynı rüya. Cemalettin adında bir veziri var, çağırıyor yanına, anlatıyor diyor ki, ''Sultanım, kimselere haber vermeden yanına en seçkin askerlerini al.'' Medine-i Münevvere'ye git. Allah Resulü Aleyhisselam seni davet ediyor. Nurettin Zengi yanına 20 kadar asker alır. 16 günde Medine-i Münevvere'ye varır. İçeriye girer. Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidine 2 rekat namaz kılar. Muace-i Şerife gelir. Efendimiz Aleyhisselam ziyaret eder. Veziri der ki efendim der. Bütün insanları Medine halkını buraya davet edin. Ben de onlara diyeyim ki sultanım geldi. Her gelene altın hediye edecek. Ne kadar Medine halkı, ahali varsa onlar gelsinler. Siz onlara altın takdim edin. Rüyada Efendimiz Aleyhisselam size en min beni bu iki adamdan kurtar buyurmuştu. Size gösterdikleri adamları o zaman tanırsınız dedi. Geliyorlar, vezir yazıyor. Nureddin Mahmuz Zengi Hazretleri onlara altın hediye ediyor. Herkes geliyor önünden geçiyor bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyada gösterdiği adam mı bu diye. Herkes geliyor artık kimse kalmıyor. Medine'deki o ilgililere yetkililere diyor ki kimseler kalmadı mı? Hayır diyorlar. Kimseler kalmadı. Kalması lazım diyor. Olması lazım diyor. Efendim diyorlar, Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifine yakın orada ribatlar var. Orada kalan, ibadet eden, mağripten gelen iki adam var diyor. Onlar sürekli sadaka verirler, namaz kılarlar. Sabah bakıya giderler, cumartesi günleri kubaya giderler. Böyle abid adamlar. Onlar hediye veriyorlar, sadaka veriyorlar. Almazlar diye onları çağırmadık diyor. Çağırın onları da diyor. Geliyorlar, bakıyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın rüyada gösterdiği iki adam soruyor Medine'lilere kim bunlar diye Medine'liler onları tezkiye ediyorlar kalkıyor eviniz nerede diyor Nurettin Zengi Hazretleri evlerine gidiyor adamların abit adamlar, zahit adamlar herkes öyle biliyor onları Ribat'ta onların evine giriyor bakıyor ki işte kitaplar var sadaka verdikleri, dağıttıkları sadakalar var seccadeleri, sarıkları vesaireleri tam dışarıya çıkıyorlar Nurettin Zengi Hazretleri tekrar içeriye giriyor yerdeki hasırları, halları kaldırıyor bakıyor ki yerde bir dehliz var bir menfez kazmışlar ee, Efendimiz Aleyhisselam'a kaza kaza gitmişler sallallahu aleyhi ve sellemin naaşın olduğu yere geldiler o hendekten yerin altındaki tünel kazıyorlar tünelden Efendimiz Aleyhisselam'a kadar geldiler Belki bir günlük bir ameliyeleri kaldı, Allah Resulü Aleyhisselam mübarek naaşını o hendekten alıp İtalya'ya, kiliseye, Vatikan'a götürecekler. Peki ne yapıyorlardı? Maripli kıyafetiyle papa onları göndermiş, üzerlerinde maripli kıyafeti deriden astar dikmişler, oraya her akşam kazdıkları toprağa koyuyorlar, baki mezarlığına gidiyorlar, oraya döküyorlar. Döke döke gece yapıyorlar bunu. Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrine kadar geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nurettin'in rüyasına girdiler. Kilise, Vatikan defaatle adam gönderdiler. Ama Medine'yi kirletemediler, kirletemeyecekler. Her dönemde Nurettin'leri varıdır onun. Rüyasına girip kalk Nurettin, hakikatime sahip çık dediği Nurettin'le... Allah Teala bizi rüyası Peygamber Aleyhisselam tarafından teşrif edilen Nurettin gibi, zengi gibi bahtiyar eylesin. Eğer Nureddin gibi olursanız sizin ordunuzda Salahaddin-i Eyyubi yetişir. İşte kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere buyurmuşlardı ki Allah Teala yere enbiya toprağını yemeyi haram kılmıştır sallallahu aleyhi ve sellem oradalar Allahümme salli ala Muhammed deyince onun ruhaniyeti salata selama icabet ediyor Allah'ın ayetiyle velâ <gülüyor> tekûlû limen yuktelu fî sebîlillâhi emva'at bel ahyâu velâ killâ teş'ûrûn şehitler diri olur da Efendimiz ve vesselamın ruhaniyeti öyle olur mu? elbette diridir Salat selamlarımıza efendimiz Aleyhissalatu vesselam icabet ediyordur kardeşlerim. Latibe ya'dilu turban damm a'dume tuba limuntashiqin minhu ve multasimi. Latibe la burada cinsin nefyeden la. Yeryüzünde hiçbir toprak yok, hiçbir koku yoktur. Latibe tayyib koku. Hiçbir koku yoktur ki ya'dilu denk olsun muadil olsun musavi olsun turben toprağa hangi toprak damme ceme diyor adume. Senin mübarek kemiklerini toplayan içine alan o toprağın kokusuna denk olan hiçbir koku yoktur ya Allah. Yani sizin burada kemiği zikrediyor Efendimiz Aleyhisselam'ın bedenini kastediyor mecaz var zikrül cüz, iradetül kül var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mübarek bedenini cemeden içine alan o toprağa e, kokusu muadil olan hiçbir koku yoktur. O toprak gibi hiçbir şey kokmaz, o kadar güzel kokmaz. Tuğba, müjdeler olsun. limun teşikin munteşik. İnteşeka yenteşiku Koklamak demek kardeşlerim La tıybe ya'dilu turben damme a'dume Tuğba limunteşikin minhu ve multesimi Tuğba limunteşikin Munteşik İnteşeka şemme demek Koklayan Efendimiz Aleyhisselam'ın toprağını koklayana müjdeler olsun Ve multesim iltesem'e Burada tabi bazı şarihlerimiz ona o toprağı öpene demişler ama Efendimiz Aleyhisselam'ın toprağı da olsa o toprağı öpmeyi ulema İslam mekruh kabul ettiler. O zaman burada anlam yani o güzel kokuyu dağıtana ya da yüzünü o toprakla örtene o tozla örtene kaplayana ya da o kokuyu dağıtana onlara müjdeler olsun. Diyeceksiniz ki madem Efendimiz Aleyhisselam'ın toprağı bu kadar güzel kokar, o halde niçin her giden Efendimiz Aleyhisselam'ın kabrinden o kokuyu almaz? Nezle olan bir adam üzerinde misk amber taşsa da onun kokusunu alamazlar. Eğer kalp yolları, idrak, zihin yolları, ruh yolları kapalıysa, ruh aleminde Efendimiz Aleyhisselam'la irtibat kuramadıysa, o kokuyu alamayacaklar. Diyor ya Enes bin Malik, Mâ tu tu'anberen velâ misken velâ şey'en atyabe min rîh Rasulullah Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın kokusundan daha güzel. Hiçbir şeyi koklamadım. Ne amberi kokladım, ne miski kokladım. Hiçbir şey onun kadar güzel kokmuyordu. Koklamadım hiçbir şeyi onun gibi demişti Enes bin Malik radıyallahu an. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakikatine sahabe-i kiram efendilerimizin yolunda izinde muhatap olmayla Allah bizleri şeref yap eylesin yarından sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vilaletinden bahsedecek ama vakit hayli ilerlemiş oldu Fatıma annemize radıyallahu anhaya nispet edilen Efendimiz Aleyhisselam'ın vesselamın kabrinde İnşaat ettiği, gözyaşı döktüğü bir şiir var. Yarın onunla devam edelim. Estağfurullah ve etubu ileyh. elhamdülillahi rabbil alemin.